Maneviyat ve kardeşliği arttıracak etkenler nelerdir? İslam'ın maneviyata yönelik nizamı bellidir. Günlük beş vakit namaz, farz olan hac, zekat, oruç. Bu ibadetler kişiyi Rabbine yakınlaştırmak, onu ateşten kurtarıp cennete eriştirmek için yeterlidir. Rabbine daha fazla yakınlaşmak ve cennette yüksek makamlar elde etmek için Ramazan ayı, Kadir gecesi, zilhidçenin ilk 10 günü meşru kılınmıştır. Daha fazlasına talip olan ve ihsan üzere kulluk yapmak isteyenler için nafile namaz, nafile oruç, zikir, infak, sadaka gibi ibadetler ve tüm bunların zirvesi olan Allah yolunda cihat meşru kılınmıştır. Kişi bu ibadetlerin kıymetini bilse ve şeytanın ibadetlerini zayi etmesine engel olsa, nebevi ifadeyle kulluğu için ribat, nöbet tutsa, bu kadarı ruhu doyurmak ve arındırmak için yeterlidir. Örnek olarak farz namazını ele alalım. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit farz namaz için şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz insanı fuhşiyat ve münkerden alıkoyar. Kıldığınız namaza karşılık Allah'ın sizi anması daha büyüktür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut Suresi 45 Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber, sizden birinizin kapısının önünden günde beş kez yıkandığı bir nehir aksa, ne dersiniz, bu yıkanma onun üzerinde bir kir bırakır mı? diye sordu. Asab ı kiram, kirden eser bırakmaz diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş vakit namaz da böyledir. Onlar sayesinde Allah günahları siler. Buhari, Müslim. Yalnızca farz namaz dahi hakkı verilerek kılınsa, kişiyi kötülüklerden alıkoyacak etkiye ve onu arındıracak güce sahiptir. Ancak elindeki hazinenin kıymetini bilmeyen insan, namazı zayi edip kendisini kötülükten alıkoyup arındıracak programlara heves eder. Allah'ın programıyla arınıp ıslah olmayanı, Hangi program ıslah edebilir? Böyle insanların durumu şuna benzer. Önünde insanı doyuracak, besleyecek ve güç verecek mükellef bir sofra vardır. Her gün aynı şeyleri yiyorum diyerek sofraya burun kıvırır. Sonra beslenmek için insan vücuduyla uyumsuz, kimyasallarla genetiği bozulmuş, zararlı yiyeceklere yönelir. Doymadığı ve beslenmediği gibi kendi vücudunu zehirler. Yalnızca ağzında güzel bir tat hisseder ki bu da yapay bir tattır ve tamamen beyni yanıltmaya yönelik bir hilenin eseridir. Tasavvufu ortaya çıkaran ve zamanla İslam'dan tamamen ayrı yapay bir din haline getiren, insanoğlunun yapay maneviyat arayışıdır. Bir tarafta daha iyisini arayan zahitler, öte tarafta nefisleriyle mücadeleyi göze alamayıp kısa yoldan arınmak isteyen günahkarlar, el birliğiyle tasavvufu ortaya çıkarmıştır. Bugün kesin olarak biliyoruz ki bu yapay programlar, tasavvuf ve öğretileri, insanları arındırmadığı gibi günahtan çok daha tehlikeli şirk sarmalına düşürmüştür. Sözün özü, elimizdekinin kıymetini bilelim. Şeytanın ibadetlerimizi talan etmesine müsaade etmeyelim. Bize Allah'a yakınlaştıracak ve arındıracak ibadetler her bir gün ve geceye Allah tarafından yerleştirilmiştir. Şüphesiz ki o, bizi bizden daha iyi tanımakta, bizi ıstah edecek olanın kemiyet ve keyfiyetini en iyi bilmekte olandır. Onun bizim için razı olduğuyla yetinelim. Yapay programlarla ruhun sonsuzluğunun giderilmeyeceğini bilelim. Kardeşlik ve dayanışma Kardeşlik ve dayanışma, kalpte yer eden merhamet duygusunun ve kişinin mücahedeyle kazandığı empati, cömertlik, İyilik yapma bir ve benzeri ahlakların amele dökülmüş halidir. Kardeşlik ve dayanışmaya dönük programlar var olan merhamet duygusunu ve mezkur ahlakları açığa çıkarabilir, güçlendirebilir. Ancak hiç olmayan bu duyguları oluşturmaz. Bilakis merhametten ve kardeşliğe sevk eden ahlaklardan uzak insanlar bu programlardan sıkılır, çoğu zaman bir yük gibi görür. Böyle insanlar için bu programların getiriden ziyade götürüsü olur. Allah korkusu ve ahirete iman şuuruyla sorumluluğunu yerine getirmeyen çoğu insan, sorunun kendinden kaynaklandığını görmek istemez. Yapması gerekip de yapamadığı şeyleri ondan kaynaklanmayan eksikliklere bağlar. Örneğin yeterince program olsa, Müslümanlara karşı sorumluluğunu yerine getireceğine ve iyi bir insan olacağına inanır. Aslında bir insanın kardeşliğe dair sorumluluklarında eksik olduğunu hissetmesi güzeldir. Bu, kalbinin masiyetler ve akidevi hastalıklarla ölmediğini gösterir. Sorun, şeytanın bu hayat alametine hücum edip boğmaya çalışması, sıkıntının kişiden değil program eksikliğinden kaynaklandığına ikna etmesidir. Zira bu inanç kişinin düzelmesinin önünde bir engeldir. Bir kardeşiniz olarak gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. İnsan, çevreyi ıslah etmek için harcadığı düşünsel, dilsel ve eylemsel çabayı, öz benliğini ıslah için harcasa, iyi bir kul ve iyi bir kardeş olacağı muhakkaktır. Yine şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bugüne kadar yapılan kardeşlik ve dayanışma programları bu illetle muzdarip insanlara hiçbir katkı sunmamıştır. Daha dakik bir ifadeyle, olumsuz bir katkısı olmadıysa, olumlu bir katkısı olmamıştır. Bu gözler, kulaklar, yetimler için yapılan kermeste pazarlık yapanları, kermeste yardımcı olup ecir diye çağrılan insanların kendisi için satın almak üzere kenara mal ayırdığını, İslam için çalışıp nefsin kibrinden arınsın diye fırsat verilenlerin hamal tutayım o taşısın, parasını ben vereyim dediğini, Müslimler eşyasını kullanamasın diye kullanılabilir eşyayı satıp kullanımı mümkün olmayan eşya alanları gördü, duydu. Hamdolsun, bugün çoğu aramızda değil. Aramızda kalan azınlık da kendilerini ıslah etmezlerse mutlaka bir gün dökülecektir. Bu bir davadır. Islah edip dönüştüremediği hastaları bünyesinde barındırmaz. Zamanı geldiğinde ya kervanın gerisinde bırakır ya da yolun kenarına. Allah'a sığınırız. Tehlikeli bir anlayış Cemaatsel çalışmanın sayısız hayır ve bereketi yanında bazı olumsuz yönleri, ahlak alimlerinden ödünç alarak söylersem afetleri vardır. Bunlardan biri de her şeyi cemaatten bekleme anlayışıdır. Ancak bir program yapılırsa, söylenirse, istenirse bazı sorumluluklarını hatırlamak, aksi halde hiçbir şeyi dert edinmeden vurdum duymaz ve sorumsuz bir hayat sürmektir. Açıkçası bu anlayış tehlikelidir. Zira kişideki hayır potansiyelini açığa çıkarmak, yönlendirmek ve geliştirmek için var olan cemaati, Potansiyeli örten ve yok eden bir duruma düşürmektir. Akıllı bir müslim sorumluluklarını iyi bilmeli ve her şeyden önce Allah'a kul olduğunu unutmamalıdır. O bir memur ya da işçi değildir. Düğmesi olan bir robot da değildir. İnsandır. Duygularıyla, arzularıyla, takvası ve fucuruyla, özündeki çamur ve ilahi nefhayla insan. İyi tarafını işlerse takvalı bir müslim kötü yönünü işlerse, Fasık bir müslim olacağını bilmelidir. İyi bir kul olabilmek için gayret etmeli, kulluk yapmak için kimseden emir, talimat, nasihat beklememelidir. Allah'a tevekkül etmeli, hayra kulak vermeli ve kulluğunu yapmalıdır. Bunun yanında daha iyisini yapmak, unuttuğunda hatırlamak, yorulduğunda ellerinden tutmak için kardeşler, cemaat var eden Allah'a hamd etmelidir. Kul olduğunun bilincinde olana cemaat rahmettir. Kul olduğunun bilincinde olmayana hiçbir cemaatin ve programın yapabileceği bir şey yoktur. Unutmayın Allah Resulünden ders alan, her gün onun arkasında namaz kılan, onunla Allah yolunda cihad eden, sayısız ayete, mucizeye tanıklık eden Medine halkının üçte biri helak oldu. Niye? Çünkü Allah'a kul olduklarının bilincinde değillerdi. Resulün ve İslami bir toplumun varlığı yalnızca onların hastalığını arttırdı. Rabbim bizlere arındırdığı, ıstah ettiği, takva ve kulluk şuuruyla donattığı kullarından kılsın. Allahumma amin.